Örnek İslam Kadını Amr İbni Haris'in kızı meşhur şair Hans'a çok güzel kahramanlık şiirleri söylerdi. İslamiyet'i kabul etmeden önce felakete tahammül edemezdi. Bu yüzden öldürülen kardeşleri için yazdığı şiirlerinde şöyle diyordu eğer etrafımda benim gibi yakınlarımın ölümünden dolayı ağlayanlar olmasaydı bu ızdıraba daha fazla tahammül edemeyerek intihar edecektim daha sonra Müslüman olduğunda dört oğlunu birden Kadisiye muharebesine gönderirken şöyle diyordu ya İslam'ın zafer bayrağını Kadisiye'de dalgalandıracaksınız yahut da din uğruna cihad ederken şehit olduğunuzu duyacağım. Nitekim öyle de olmuştur. Hasta yatağında yatarken dört oğlunun şehadet haberi getirilince yani ben şimdi şehit anası mı oldum diye soruyor. Evet diyorlar. Dört şehit anası tekrar soruyor. Zafer kimlerde? Kimlerde? Zafer Müslümanlarda, şimdi Kadisiye'de İslam'ın bayrağı dalgalanıyor. İslam'ın bir zaferi için dört oğlum feda olsun diyen Hansa Hatun ellerini açarak şöyle yalvarıyor. Ya Rabbi bana emanet ettiğin dört kahraman gene senin dinin uğruna feda oldular. Artık beni şehit anaları defterine kaydeyle. Benim için şehit anası olmak kafi ikramdır. Bunu benden esirgeme. Her ne zaman Hansa Hatun'dan söz edilse, Efendimiz ve Vesselam onun için örnek İslam kadını buyururlardı.